والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم يا اله العالمين هر حالكرد توفیقاته سبحانه بنظر يا ريله نفسن و شيطان شرinden bizleri masum ve mahfuz eyle Hakikate karşı gönlümüzü hüşyar eyle Cümlemizi cennet ve cemalullah şerefiyle şeref yav Amin bu hürmeti Seyyidin Mürselin Elhamdülillahi Rabbil Alemin Muhterem Müslümanlar Geçen hafta Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem Doğruluğuyla nübüvvetini tasdik'i arz etmeye çalıştım. Sözlerinde en doğru insan, davranışlarında en doğru insan, ahitlerinde, vahitlerinde en doğru insan, söylediği sözlerle kainattaki hadiselerin tevafukunda en doğru insan, her şeyin, ona ait her şeyenin vakaa mutabık olmasında en doğru insan, başka hiçbir şey aranmasa doğruluğu onun nübüvvetine delalet eder ama sadece doğruluğuyla iktifa etmeyecek inşallah Cenab-ı Hakk'ın tevfikine istinad ederek onun nübüvvetinin etrafında bir şeyler çizmeye, bir şeyler anlatmaya tahşidat yapmaya çalışacağız bir taraftan hususıyla nübüvvet müessesesinin etrafında koparılan kıyametlere karşı Müslümanların hazırlıklı bulunmaları lazım. Bu vadide meydana getirilen tereddüt ve şüpheleri kendi aileleri, namusları, ırzları hususunda meydana getirilen şüphe gibi kabul edip o şüpheyi bertaraf etme hususunda Müslümanlar hassas olmalılar. Nübüvvetin haysiyetine nübüvvetin namusuna konacak tozu toprağı silmede kendi ırzına namusuna konan tozu toprağı silmede hassas olduğu kadar müslüman hassas değil ise Allah Resuluna bağlı değildir. Seni kurtaracak, sahili selamete çıkaracak Allah huzurunda da tepeden tırnağa malamal, mal, hata ve seyyiatla bulunuşuna karşı şefaatçin olacak Peygamberine karşı, avradına karşı bağlılık duyduğun kadar bağlı değilsen Hz. Muhammed'in ümmeti değilsin. Sonra Allah Resulü'nün nübüvvet namus ve haysiyetine gelin. O Hz. Ayşe'nin namusuna bir şüphe bir tereddüt arız olduğundan uykusu kaçtı. Ashabın uykusu kaçtı, Ömer'in, Ebu Bekir'in uykusu kaçtı ama şimdi o pak damene atılan toz toprak, tereddüt ve şüphe Hz. Ayşe'ye ait bir iftira, bir yalan, bir tezvir değildir. Doğrudan doğruya Allah'ın namusu diyeceğim Nübüvete atılmaktadır. Nübüvvet Allah'ın namusudur. Allah'a ait bir sırdır. Namusu azamla Resulullah'a getirilen büyük bir hakikattır. Hangi vazifeyi Mü'min bugün üzerine alıyor ve anlatan anlattığı şeyler nelerdir onu bilmemiz ve cemaat neleri dinliyor onu idrak etmemiz için meseleyi biraz da acı dahi olsa bu hususuyla ele almada fayda mülaze ediyorum. Cibril'in bin ihtimamla Resulullah'a getirdiği bir husus. Ve Resulullah'ın büyük vazife, ağır vazife diye her şeye rağmen omuzuna aldığı, hayatının sonuna kadar sadakatla götürdüğü büyük vazife. 20. asırda senin evinde o hafife alınıyorsa, senin gezdiğin sokakta hafife alınıyorsa, minarelerden yükselen Allahu Ekber sesinin ulaştığı saha içinde hafife alınıyorsa, Müezzin istediği kadar bağırsın. Allah büyüktür diye. Şehadet ederim ki Resulullah Allah'ın elçisidir diye. O saha içinde Muhammed'in Resulullah olması sallallahu aleyhi ve sellem hafife alınıyorsa o saha içinde gezen mümin ağırlığını bulamamış. Basit insan şeytanın oyuncağı insan demektir. Şu kadar ağır konuşmam nefsimde sizin içinizdedir. Ne nefsim ne de siz kırıcı kabul etmeyin. Onun için dışın ve için, bütün şeytanlıklarına rağmen, dışın ve için bu büyük meseleyi bütün hafife almalarına rağmen biz alabildiğine hazırlıklı, Hazreti Ömer gibi hazırlıklı, Sıddık-ı Ekber gibi hazırlıklı, Hayderi i Kerrar gibi hazırlıklı Zinnureyn gibi hazırlıklı bu meseleyi peynir, ekmek, yer rahatlığı içinde çevremizi anlatabiliyorsak bu kutsi daire içine girmeye namzetiz demektir. Ve diğer tarafını arz edeyim. Bu hususta ailemizi koruma hususunda gösterdiğimiz hassasiyet kadar hassasiyet gösteriyorsak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 Ona ait her meseleyi kendimize ait, şahsımıza ait her meseleki bir rahatlıkla anlatabileceğimiz bir peygamberin arkasında sadıkane durma. O bizim tarlalarımızdan, bağlarımızdan, bahçelerimizden, evimizde kendimiz yetiştirdiğimiz, fide olarak baktığımız, üzerini ihtimamla eğildiğimiz evlatlarımızdan daha aziz, onlardan daha iyi biliyoruz. Onlardan daha iyi tanıyoruz Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Ve işte öylesine arkasında sadıkane durma. Bir İranlı edasıyla, bir İran şairi edasıyla, mubalalı laflarla kaşı şöyleydi, gözü böyleydi, yanağındaki gamzesi şöyleydi, mübarek, mu'yi mübarekide şöyleydi, sözleri ona karşı sadakatin bağlılığın ifadesi değildir. Onun arkasından, çizgisinden, cemaat olmadan, inhiraf etmeden nübüvvetin pak damenine gelecek toz ve toprak karşısında hüdudu bekleyen uyanık bir bekçi gibi, bir nöbetçi gibi hemen çalacaksın orada neyi çalacaksan, hemen bağıracaksın, hemen feryadı basacaksın, senin feryadından her şey gelecek, ihtizaza gelecek. Ve bunu şuurun da yapacaksın. İşte İslam aleminde eksik olan büyük hususlardan bir tanesi budur. Ben Resulullah'ın hayatını tıpkı Kur'an-ı Kerim gibi başımdan hiç eksik etmedim. Her gün virt gibi okudum. Evladım gibi Resulullah'ı tanımak için virt gibi okudum, başımda bulundurdum. Bütün enerjiyi ona borçluyum. Bütün hareketlerimi ona borçluyum. Ve bu yolda davranışlarında bana ışık tutan sadece ve sadece O'dur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ister yazılmış bir kitap şeklinde, ister bize anlatılan ifadenin içinde, ister gönlümüze doğan keyfiyetiyle mümine ışık tutan bir kitap olmalı. Allah'ın müminin dünyasını astığı bir şema olmalı, bir kandil olmalı. Güneş olmasa olabilir, elektrikle idare edebilirsin. Ama kainatı aydınlatan, hakikatları saçtığı ışıkta ap açık, berrak gördüğümüz Hazreti Muhammed olmasa her şey değişik görünecektir. Uzunlar kısa görünecektir, kısalar uzun görünecektir. Adiler ali görünecektir, aliler adi görünecektir. Karalar beyaz görünecek, beyazlar kara görünecektir. 20. asrın çirkin tablosu daima müminlerin nazarında kendisini gösterecek, kendisini kabul ettirecektir. Nasıl bu asırda öyle, en adi şeyler nasıl en âli şekilde gösteriliyor, nasıl en âli şeyler ayak altına alınmış, nasıl kalbin cidarı ayağa çarık yapılmış. Bütün vüzuhuyla, vüzuhuna rağmen bütün denaatiyle 20. asırda olduğu gibi göreceksiniz bunu. Resulullah'ın nurundan, onun getirdiği aydınlıktan beşer mahrum olduğu zaman işte bu hal olacaktır. Yani 20. asır zuhur edecektir. Meseleyi isterse hayatı i ve onun nizamı açısından ele alın. İsterse şahsi hayatımızı kurtarma ve onun yüksek şefaatine mazhar olma durumuna kadar ona ihtiyacımız cihetinden ele alın. İsterse onu tamamen Allah'ın isimlerinin Cami bir makese olması cihetinden alın, isterse Allah'ın mümtaz halifesi olması cihetinden ele alın ve isterse derin bir tasavvuf sır olarak onun kainatta mazhar olduğu ferdiyet cihetiyle onu ele alın. Ne cihetle ele alırsanız alın Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselam size, sizin hayatınızda, nefsinizden, ailemizden, aile efradınızdan daha aziz, daha ileri olacaktır.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 o namus ekbere karşı hassas olmadıkça avradınız kadar hassas olmadıkça şu tabirimden beni mazur görün ona iman etmiş olamayacaksınız Buhari'nin göbeğinde Müslümin göbeğinde 20 yerde bu hadisi bulmak mümkündür bu Resuller Resulü'nün sözüdür Cenab-ı Hak ona bir hakkın bağlanmaya bir muvaffak kılsın kuru bağlanmadan halas edip İşin uruna varmış, bilen insanlar, arif insanlar olarak onu anlama ve anlatma semasına bizleri ilah eylesin. Bu noktaya kadar sizlere şunları arz etmiştim bu mevzuda. Arının anasına muhtaç olduğundan daha muhtaç olduğumuz, bir cihette anamız, bir cihette babamız, bir cihette Müşirimiz, bir cihette müşrikimiz olan bütün peygamberler ve husus ile bütün peygamberlere ışık saçan Nebiler Nebisi Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a çok muhtaçız. Karanlıkta el yordamıyla araştırıyoruz onların bize el uzatmasını, husus ile Nebiler Nebisi'nin bize el uzatmasını araştırıyoruz. Ona ait elin hangi el olduğunu nasıl tefrik ve temiz edeceğiz? Ne bileceğiz ki bu el O'nundur? İşte bunu anlatıyorduk. Onların elleri, onların dilleri, onların bakışları, onların umumi ahval ve keyfiyetleri diğer insanlardan çok farklıdır. Onlar kalabalıklar içinde tıpkı gökteki karanlıkta yıldızların kendilerini göstermesi gibi kendilerini gösterirler. Onlar Allah'ın İnsanlık semasında yaktığı yıldızlar arasında parlak, güneşler gibidir. Bütün yıldızlar onlardan medet ister. Herkes onların etrafında koşar, gezer. Allah bizi de koşturur. Onların hususi sıfatları var, onlarla biliriz. Onların mucizeleri var, tedvin ve tespit edilmiş onlarla biliriz. Onlar gelmeden onlardan evvel haber verenlerin haberlerini itimat eder, onları biliriz onlar meydana getirdikleri inkılapla, onların eserleri bir hususiyet arz eder. Çok içtimaiyatçılar yetişmiştir. Büyük inkılaplar yapan, ihtilaller yapan, büyük adamlar yetişmiştir. Onların eserleri nebilerin eserlerinden tamamen farklıdır. Onlarda yağmacılık, onlarda eşkıyalık görülür. Onlarda mala, mülke, ırza tasallıklar görülür. İctimai hareketler tarihi, komünital sistemleri kurmak için kargaşalıklarla doludur. Ama bunların hepsinin neticesinde, zenginin malının yağmı edildiğini, hakimin hükmünün elinden alındığını, hakim sınıfın el değiştirdiğini görürüz. Ama Nebi'nin inkılabında daima nezahet vardır, nezaket vardır, taharet vardır, asillik, soyluluk vardır, Allah'ı hoşnut edecek, beşeri mes'ud edecek haller vardır. Onun için onların eserleri de başkalarının eserlerinden daha değişiktir. Her yeşillik gül değildir. Nice yeşillikler vardır çağlayan suların kenarında onlara zakkum diyoruz. Ama dikenler arasında öyle şeyler vardır ki o da ottur o da biter. Etrafa burcu burcu kokusalar salar. Gül deriz şek deriz onlara. İşte nebi biten her şeyin arasında eseriyle gül gibi biter ve etrafa burcu burcu koku saçar. Nebi her şeyiyle anlaşılır. Eserinden de bellidir. Ve sonra nebi geçmiş peygamberlerin beşaretinde hususiyle nebiler nebisi geçmiş peygamberlerin beşaretinde güneş gibi ayağın ve beyandır. Hususi sıfatları içinde sadece sıdkı ele aldık. Düşmanın peygambere doğru dediği üzerinde durduk. Düşman parmak basıyor, peygamber doğru söyledi diyor. Doğru yaşadı diyor, doğru davrandı diyor. Kilp semti nübüvvetine sokulamadı onun. O haneden dışarıya yalan çıkmadı diyor. Ne zamandan beri çıkmadı? O annesinden dünyaya geldiği andan itibaren o haneden yalan çıkmadı dışarıya. Nebi konuşmaya başladı, kemküm dile geldi andan itibaren yalan çıkmadı. Ciddiyet döküldü o haneden dışarıya. Doğruluk döküldü o haneden dışarıya. O kadar doğru ki, her şeyiyle onu inkar eden, Kur'an doğru değildir diyen, senin nübüvvetine inanmıyorum diyen insan, onun sıdkını kabul etti. Doğrusun ya Muhammed dedi ona. Sallallahu aleyhi ve sellem. İktifak ederek dediler ki, Muhammedun sadukun, Sadikun, musaddakun Muhammed doğrudur Doğru söyler, doğruların en ilerisidir Ve herkes de onun doğruluğunu tasdik etmiştir Denizde semek, gökte melek Ve her şeye hakim Melekler, melikler, meliki Allah onun doğruluğunu tasdik etmiştir Dost zaten onun doğruluğuna pervanedir Niye onun uğrunda mal, ırz, can her şeyden geçilir, niçin pervaneler gibi o şemanın etrafında dönülür ona koşulur, doğruluğuna itimat edildiğinden ötürü o saadeti ebediyenin müjdecisi, o Allah'ın cemalinin müjdecisi, her hafta müminlerin cennetteki bütün nimetleri kendilerini unutturacak cemali ilahiyi onlara müjde edicisidir. O daha dünyadayken müminlere cennet numun hayatı yaşatandır. Verdiği haberler müeyyettir onların nazarında. Onun söylediği sözlerin hiçbirisinde hiçbir müminin en ufak tereddüdü yoktur. Ve onun arkasındaki müminler saf değil, her şeyi olduğu gibi kabul eden akılsız insanlar da değildir. Ondan sonra görüyoruz ki onlar cihanı zekalarıyla idare edecek kadar dirayet ve kiyasete sahip büyük kimselerdir. Onlar Ebu Bekirler, onlar Ömerler, onlar Osmanlar ve Alilerdi. Devletleri Türkiye kadar 30-40'tı. Devletlerinin bütçesine giren de Türkiye'nin 50 senelik bütçesi kadardı bir senede giren. İşte bu devletleri böylesine arızasız, pürüzsüz idare eden ilim sahasında, hükümet sahasında, icra sahasında daima mükemmeliyetler, daima zaferler kaydeden büyük kimseler onun etrafında pervaneler gibi pervaz ediyorlardı. Öl ölüyorlardı, kal kalıyorlardı. Şayet onun dişi kırılırsa hepsi eline bir tane çekiç, bir tane de kerpetin alıp dişlerini sökmeyi düşünüyordu. O kimsenin böyle bir şey yapmasına müsaade etmemişti ama şayet bir müsaade çıksaydı herkes bunu yapacaktı. Buna benzer nice şeyler kendisine teklif ettiler. Fermanet de kendimizi yidiç yapalım. Şu dünyadan bir temanıha dönelim, sana teveccüh, Allah'a teveccüh edelim. Ta dünya, dünyaya ait arzular ve kaprisler aramıza girmesin. Ama o, beşere, beşerden kamil ve mükemmel bir peygamber olarak gelmiş, bütün beşeri kanunları biliyor, bütün beşeri kanunları hürmetkar ve bu kanunları vaz eden, yaratan, Allah'ın yaratmasındaki derin sırrı ve hikmeti kavramış bir insandı. Erkekliğin, recüliyetin, kadın oluşun ve kadınlığın derin sırrını kavramıştı. Neslin, üremenin, türemenin ne demek olduğunu biliyordu. Onun için bunları şiddetle reddediyordu. Meşru yolda tatmin yolunu tavsiye ediyordu. Ama sahabi rahatlıkla bunları yapardı. Kafasını dahi kes dese keserdi. Nitekim Hazreti Ömer'i o büyük hanenin kapısının önünde görüyoruz. Kendi kerimesinin Resulullah'ı darıttığını, öfkelendirdiğini hisseden Hazreti Ömer, o haneden içeriye alınmadığında görünce, avazı çıktığı kadar Resul-ü Ekrem'e sesleniyor. Ya Resulallah, kızım hafsa dahi seni kırdıysa, ferman et, keseyim onu, der. Tereddüt etmeden ferman çıksa, gider keser dahi. Ama ilahi kanunlara muhalif ondan bir emir çıkmamıştır. Beşere ait kanunları hiçe sayacak bir söz ondan sadır olmamıştır. Hep beşerin varoluş ve yaratılışı kanunları istikametinde Allah'ın rızasına ve emirlerine göre söylemiş, söz söylemiş ve hareket etmiştir. Dost onun doğruluğunu tasdik etmiştir. Dost sen onun doğruluğunu tasdik edeceksin. Sana bir kısım vaidlerde, bir kısım vaatlarda bulunuyor. Bir kısım ahitlerde, bir kısım tehditlerde bulunuyor. Dostsan, sana söylediği her sözü tasdik edeceksin. İnhirafların cezası, inhirafçıların varacağı cehennemdir diyor, inanacaksın. Müstakim yaşayanların mükafatı, müstakimlere has, Allah'ın rıda ve renk renk çiçek açtığı cennettir diyor. Dostsan inanacaksın. Kendisinin korunmasını senin üzerine bir vazife olarak yüklüyor. Sen ona dostsan, ona sahip çıkacaksın. Aile efradın gibi sahip çıkacaksın. Ona atılan bir şey karşısında kolunu, ayağını, bacağını, kafanı uzatacaksın. Sahabi nasıl kılıçlara karşı onları kalkan yapıyordu? Sende gelen tanu Teşni laflarına karşı haysiyetini, namusunu, ırzını onun feda edeceksin. Canan dileyen Dağıtağayı cana düşer mi? Can isteyen endişeyi canana düşer mi? Girdik rehi sevdaya cünunuz bize namus lazım değil ey değil ki bu işhane düşer mi diyor vicari. Eğer sen onun sevdalısı olma yoluna girmişsen onun uğrunda şahsına ait ırzından, şahsına ait namusundan, şahsına ait haysiyetinden fedakarlıkta bulunacaksın. Seni dövecekler, sana sövecekler. Sana bayağı insanlar nazarıyla bakacaklar. Ama Resulullah için bunlara katlanacaksın. Rahi sevdaya girdinse, onun yoluna girdinse, Muhammedun Resulullah ahdü peymanına sadık ki sen bunu yapacaksın. Ama değilsen zaten caminin dışındakine laf anlatılmaz ki. Allah caminin içinde bulunduğumuz halde dıştakilerden etmesin inşallah. Buraya gelme, abdest alma, Mevla-i Müteal'in huzurunda bulunma ve sonra da dışta olma. Büyük felakettir. Bu büyük noktaya parmak basan Nebiler, Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem dem gelir ki camileri lebalep doldururlar. Fakat içlerinde bir tane Müslüman yoktur. Tehdidini savurmaktadır. Burada bulunup da burada olmama, Allah'ın huzurunda Allah'a kul olmama, Allah bizi bu türlü sukuttan masum ve mahfuz buyursun. Nefsim namına şahsen teminatım olmadığı gibi başkaları da kendilerini teminatlı saymamalılar. Ali'nin, Veli'nin teminatı yoktur iddiasında bulunamam ama kimse kendisini teminatlı saymaz. Bunları söylemeyi teslim etmiş, kararlaştırmış halim yoktu. Arz edeceğim şey, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın vaki ile mutabakat halinde olmaz. Dış hadiseler, tecrübeye yatmış hadiseler, insanların insanlarla olan münasebetlerde ahitler, vaidler Resulullah'la daima mutabakat halindedir. Bunu arz etmekti. Ama buraya çıktıktan sonra elimde olmayarak bu istikamette bazı şeyler irad ettim. Cenab-ı Hak rızasına muafık kılsın. Ben esasen neyin onun rızasına muafık ve hangi şey onu hoşnut ediyor vallahi de billahi de şimdiye kadar anlamadım. Kap salimde kemküm edip söylediğim nice sözler var ki bilemiyorum belki onlardan hoşnut oldu. Cemaatin gönlünün onlardan hoşnut olması neticesinde anladım ki çok defa onun hoşnut olduğu şeyler de onlar. Tumturaklı laflar, edebiyat vesaire Cemaatin ademi kabul göstermesi, hoşnutsuzlukla karşılaması çok defa anladım ki bunlar onu da hoşnut etmedi. Marzi ilahi nerededir onu bilemezsiniz. Onun için sen kafanda bir şeyler hazırlar. Onu anlatacağım diye edalı, endamlı, tunturaklı laflarla anlatmaya çalışırsın. Halbuki rızadan uzaklaşırsın ve Resulullah'ı da kırarsın. Allah onu kırmadan ve rıza ilahiden bizi uzaklaşmadan masum ve mahfuz uğur. Vaki, Resulullah'la sallallahu aleyhi ve sellem mutabakat halindedir. Bu mevzuda yüzlerce misal vermek mümkündür. kitab Tıp diye hadis kitaplarında bir kitap vardır. Hususi bir fasıl, bir bölümdür. Bazı az, bazı pek çok şey o mevzuda derc etmişlerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatı çok iyi anlamaz. Şu otun neye yaradığını, beri şeyin niçin yaratıldığı, şu ilaç neler yapar, balın hassası nedir, susamın fazileti nedir, tesiri nedir? Bu mevzuda söylediği o kadar çok söz vardır ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, tıp bunları laboratuvara getirip tecrübe imbiklerinden geçirdikten sonra o da kendi kendine Sadaka Resulullah, ve nâtek Habibullah diyecektir. Şimdiye kadar tıbbın tecrübe sahasına getirilen her şey Sadaka Rasulullah mührüyle mühürlenmiş, kaldırılıp rafa konmuştur. Nebiler nebisi şey doğru söylüyor. Ne diyorsa doğru söylüyor. Ne demişse ilaç mevzunda, hastalık mevzuunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğru söylüyor. Ama bütün bunların hepsini burada getirip size anlatmak ortaya dökmek hem çok zaman ister, hem de çoğu sahamın dışında şeyler. Başkalarından naklen art edeceğim bu hususlar esasen kulak tırmalayıcı olduğunu çok iyi biliyorum. Çünkü Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem alem şmur peygamber ve söylediği her söz alem şmurdur. Topyekun hayatı içine alır, çepeçevre hayatı içine alır, ihade eder. Bütün hayata vakıf değilim, kendi hayatımı bilmiş değilim. Bana kendini anlat deseler onu anlatırken nice eğriler çizeceğim Allah bilir. Kaldı ki bütün beşerin hayatının hülasası olan Resuller Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun hayatını anlatmak, onu anlatmak tamamen başımdan aşkın bir mevzudur. Hele bu tecrübeye vabeste mevzuları da içine alırsa çok eksikler ve gedikler olacaktır. Nebiler nebisi hoş karşılasın, sizde mazur görün kulak tırmalayıcı laflarım. Pek çok hadis kitaplarında mestur bulunan bir hadisi şerifi nakledeceğim. Aynı zamanda Buhari'de de iki yerde geçiyor. Bir dördüncü ciltte bir de sekizinci ciltte. Tek kelime farkıyla iki yerde zikrediyor.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 bir kanadında hastalık var, diğer kanadında onun şifa var Buyurur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bu, bu işin derinliğine hikmet, sözü olan nebiler nebisinin hikmetindeki derin sırra akıl erdiremeyenlerin ilk planda reddedeceği bir şey olabilir. Ve biraz da misalleri seçerken bu asırda hususiyle tenkit edilen meselelerden seçmeyi düşündüm. Bu mesele öteden beri üzerinde durulan, ileri geri çok laf edilen bir mevzudur. Ama bunu teyit eden çok meseleler vardı. Mesele bugünkü hale gelinceye kadar. Sineğin bir kanadında ilaç, bir kanadında da hastalığın olması gayet normaldir. Öteden beri Akrep de bir tarafta zehir taşımasına rağmen beri tarafta akrebin sokmasına karşı yine akrebin dövülüp bağlanması gösteriyor ki bir tarafında da onun panzehir var. Yılan bir tarafında zehir stok yapmasına rağmen tulumcuğunda adeta bir toplazma içinde hücre halinde zehirin gelişmesine teşekkül etmesine rağmen beri tarafta o zehire karşı bir panzehirin öteden beri teşekkül ettiği halk tarafından bilinen şeylerdir. Yılanın sokmasını yılanla, akrebin sokmasını akreple tedavi ederler. Arı kuyruğunun ucunda bir iğne taşır ve iğnenin ucu da bir zehir tulumuna baldır. Birkaç tane arı insanı sokarsa insan sarsılır. Daha çok sokarsa belki ölür insan, o zehire mukavemet edemez. Hele bazılarının azına dahi alerjisi vardır, ölürler. Arı soktu mu ölür adam. Ama beri tarafta o arı bal yapar. İki fabrika koymuştur Allah Celle Celaluhu. Onun için iki fabrika kurmuştur. Bir tarafından bal yapar, beri tarafından da o zehir meydana gelir. İşte bunun gibi bir avam nazarıyla dahi mesele ele alınacak olsa hemen görülür ki Resuller Resulü'nün sözünü tenkit etmeye hiç mecal ve muhal yoktur. Sineğin de bir kanadında öyle olabilir, bir kanadında da böyle olabilir. Ama zaman uzadı geldi, tecrübeler daha değişik şeyler ilim alemine kazandırdı. Yeni tecrübeler daha sonra ki tecrübelerin merdiveni basamağı oldu, dayanağı oldu. Onun üzerinde yeni tecrübeler gelişti ve nihayet sene 1871 oldu. Meşhur Alman Breifeldt Hal Elsüsünde araştırmaları neticesinde şunu ilim alemine, ilim mahfillerine neşletti: sinet karnının içinde yağ tabakasında Hücre halinde bir şey teşkil ediyor. Elinde mi onun teşkil etmek? Sineğin içinde, hususiyle yağ tabakasında bir şey Allah'ın emriyle teşekkül ediyor. Bu o zaman basit olarak ele alındı. Teşekkül eden şeyin içinde bir kısım enzimlerin olması şüphesi varit. Bir kısım enzimler var dediler. Eritici şey hususuyla mikrop taşıyan şeyleri, hastalık taşıyan şeyleri, eritici şeyler. Bu sineğin içinde, sineğin aldığı gıdalardan meydana geliyor. Bu çoğalıyor. Bir kısım canlılar adeta o tulumcuğun içinde bir araya geliyor, çoğalıyorlar. Bir hücre gibi gelişiyor sineyin sineğin içinde. Ve nihayet, sineğin içi onu taşımaya tahammül edemeyecek hale gelince, diger tabirle, o iş büyümede hassafaya gelince sineğin karnının altındaki ince yerlerden hassas cildin hassas olduğu yerlerden o çatlayıp dışarıya çıkıyor. Ve mikroskopun altında çatlayan şeyin etrafında bir kısım canlıların hareket ettiği müşahede edildi. O gün için meseleyi ancak bu kadar anlayabildiler. Ama daha sonra bir İngiliz bakteriyolog olan Lancefield diyor ki Sineğin içinde teşekkül eden bu hücremsi şeyde bir kısım enzimler meydana geliyor. Bu bir kısım hastalıklar taşıyan mikropları öldürüyor. Daha sonra yapılan tecrübeler neticesinde Arnishstein gibi, bu da İngiliz, Einstein değil, Arnishstein gibi, Lafarm gibi kimseler dediler ki, bunun sineğin karnında teşekkül eden bu şeyin bir gramı, bin litre sütü dezenfekte edecek kadar müessir enzimleri havidir. Bir tek gramı bin litre sütü dezenfekte edecek kadar müessir antibiyotik bir şey. Tecrübeler bunu meydana çıkardı. Sineğin karnında bu teşekkül ediyor. Allah Resulü sivrisinek de demiyor, baude demiyor. Zübab diyor. Kara sineğin karnında. Öbüründe ne yaparsınız? Başınızın çaresine bakın. Ama Allah Resulü burada vakem tabık bir şey söylüyor. Şimdi bakın meseleye. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem büyük hakikatları hamil bu sözüyle ne anlatıyor? Bir çıplak gözün göremediği ve o günün basit insanın anlayamadığı bir hakikati anlatıyor. Sinek mikrop taşır. Sinek bir kısım müzehrefata diskilere konar, kalkar, mikrop taşır. Sonra yediğiniz, içtiğiniz şeylere konar. Onun için bir defasında muhbir-i sadık fi inai hadikum, başka bir defasında da fi şerabi hadikum. Yemek kabınıza konar. Bir başkasında da sizin içtiğiniz şeye konar sözüyle anlatmaktadır. Yediğiniz, içtiğiniz şeylere konar sizin. Aldığı mikrobu oraya bırakır. Bu dizanteri mikrobu olabilir, kolera mikrobu olabilir, verem mikrobu olabilir. Ve siz alırsınız onu, mikroplanırsınız ve sonra hastalanırsınız, sonra da ölürsünüz. Bir taraftan Muhtari Sadık sineğin mikrop taşıdığını anlatıyor. İlim asırlarca sonra mikropların böyle canlılar tarafından taşındığını ancak anlayabildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mikroskobu yoktu, laboratuvarı yoktu. Ama mikrobuna kadar her şeyi ayan beyan, onun önüne seren birisi vardı. وَلَا يُحِيطُونَ bir şey عِلْمِهِ ile kendisini bize anlatan Allah Celle Celaluhu. O her şey ilmiyle çepeçevre ihata etmiştir. Ama siz onun ilminden hiçbir şey ihata edemezsiniz. İki, sinek gibi şeyler aldıkları mikrobu sizin yediğiniz içtiğiniz şeye bırakırlar. Siz o sineye bastırırsanız şayet ciddi bir infialle çatlayı verir, içinde teraküm etmiş pan zehiri zehiri bıraktığı aynı yere dökü verir. Öylece sizin zehirlenen yemeğiniz dezenfekte olmuş olur. Çünkü o bir şeyin içine konduğu zaman kalkmak üzere temkinli konar. Kanatların ikisini de birden konduğu yemek kabının içine salı vermez hayvan dahi olsa Allah'ın sevki ilahisiyle o konma kalkma hesaplarına çok bağlıdır konarken kalkmayı hesap eder Onun için kendisini infale sevk edecek reflnkse sevk edecek herhangi bir hadise bahis mevzu değildir ama tam batırma hayatına kastetme hesabıyla karşı karşıya kaldığı an öyle ciddi bir infal geçirir ki o esnada çatlayı verir ve karnının cidarlarından ince olan bir yerden panzehir dışarıya dökülü verir. Ondan sonra da çıkarır, atı verirsin onu. Bir kanadında zehir, bir kanadında da panzehir vardır. İşte 14 asır evvel Allah Resulü'nün söylediği söz, işte vakı ve işte tecrübe. İlim onun için bu gibi meseleleri anlatırken onun söylediği her sözü laboratuvara getirdikten sonra çıkarken Sadaka Resulullah ve nataka Habibullah demiştir. Allah Resulü doğru söylüyor, tabii doğru söyler. Çünkü Allah'ın Resulü, Ali'nin, Veli'nin Resulü değil. O ki onu kainata bir dellal olarak göndermiş. O ki onu yaveri Ekrem olarak seçmiş, insanlığa takdim etmiştir. Elbette onun karşılaşacağı müşkilleri baştan halletmiş. O'nun mübarek ruhunu mahbit vahyi ilahi yapmıştır. Allah'tan gelen esrarın, Allah'tan gelen envarın makesi haline getirmiştir kalbini. Onun için o, rahatlıkla en müşkil meseleleri anlatır, en çözülmez sanılan düğümleri çözer, en halledilmez sanılan problemleri Allah'ın tevfikine dayandığı için halleder. Allah, gönlümüzden sadaka Resulullah demeye bizleri muvaffak kılsın. İkinci bir vakay yine Buhari'den arz edeyim size. Senedin başında Hazreti Ayşe var. Ve diğer bir sahabiye de vak'a sahibi Fatıma bint Fübeyş radiyallahu anhuma. Allah ikisinden de razı olsun. Resul-ü Ekrem aleyhissalatu vesselam'a geliyor bu memruze kadın. Ya Resulallah İstihazem devam ediyor Namazı terk edeyim mi Kadınların bir aybaşı Durumu olur Bir de dünyaya çocuk getirdikleri an Ayrı bir durumlar olur Bir de bunun dışında Bir durumlar olur ki bazı kadınların Hiç durmadan devam eder Aybaşı halleri keyfiyetleri Kadınların Bir telkihe Hazırlanma olur kadında Kadın içinde böyle bir telkihe, aşılanmaya, hazırlanma yapılır da telkih yapılmazsa uzun zaman içinde bu hazırlık devam etmemesi için o bozulur, sökülür, dışarıya dökülür. Buna kadının aybaşı hali diyoruz. Oraya gelecek misafire bir ev, bir oda hazırlama demektir. Şayet misafir gelmezse ev bozulur, yıkılır, dışarıya dökülür. Bundan endişe edecek, korkacak hiçbir hal yoktur. Allah çeşitli vitaminlerle, proteinlerle gelecek süpermen zemin hazırlıyor, iftar ediyor, kararı mekinde. Bunu Kur'an'ın mucizatını anlattığım bir yerde anlatmıştım. Vakit gelir ve durum müsaade ederse yine arz eder. Nifas hali kadın çocuk dünyaya getirdikten sonra yine rahimle alakalı arıza devam eder. Fukaha bir sınır tayin ve tespit etmişler. Ekserisi demişler, 40 gündür bunun azı belli olmaz. Bazı kadın hiç, hiç de görmez bu hali demişler. Bir de bu halin dışında esasen ayrı bir hal vardır. İstihazı hali, hayzın istifal babına sokulmuş şekil. Bu halde kadın hiç inkıta görmez, hal devam eder, daima kan gelir. İşte, pek çok sahabiyat vardı. Ümmü Seleme Radiyallahu Anh'a Hazretleri de bunlardandı. Bu Fatıma Bint-i de bunlardandı. Ya Resulallah İstazem durmuyor Efe'eda'us salat ediyordu. Namazı bırakabilir miyim? Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem La İnne zâlike demu irkin Velakin da'is salate Bi kaderil eyyâ milleti Kunti tahidîne fîhâ Thümme ğıtasili ve salli اَوْكَمَاْقَالِمْ Kadın, Ya Resulallah namazı terk edebilir miyim? diyordu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. O, hayız kanı değildir diyordu. O, bir damarın çatlaması, hayızın nifasın dışında ayrı bir arızadan gelen kandır diyordu. Rahimden gelmiyor o diyordu. Sen, hayız müddeti bekledikten sonra şayet inkıta olmuyorsa, Allah Resulü ferman ediyor. O miktar bekle, inkıta olmuyorsa, güzet namaz kıl, o gele dursun. Ama her namaz vaktinde abdest alacaksın, özürlü gibi. Mazereti olan insanın durumu neyse, o kadının durumu da odur. Şimdi dikkat buyurun. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam, rahmin içine girecek, nifas kadının, nefisi olan bir kadının, Hayız olan bir kadının durumunu tetkik edecek, tahkik edecek, tespit edecek imkanları yoktu. Ve sonra da ayrı bir durumun, damardan gelen bir kanın tezahürü olduğunu tespit edecek hali imkanı yoktu. Ama muhbri Sadık bu mevzuda dahi bir söz söylüyor. Öyle bir söz söylüyor ki, röntgen alarıyla kadının rahmine bakıldığı devirde aynı şeyi söylüyor ilim. Tecrübe aynı şeyi söylüyor. Vaki aynı şeye tercüman oluyor. Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam vakıyla mutabık hale geliyor. Vaka mutabık olmadığı hiçbir hal yoktur. Şayet insanlar onu vaka muhalif görüyorlarsa ellerindeki imkanlarla Resul Ekrem'in doğruyu söylediği zemine ulaşamamışlar. Seviyeye ulaşamamışlar. Şayet laboratuvar onun söylediği sözlere muhalif şeyler beyan ediyorsa laboratuvar doğruyu söyleyemiyor demektir. Bir gün araştırmalarıyla resuller resulünün sallallahu aleyhi ve selle söylediği sözü söylediği zemin ve seviyeye gelecek aynı sözü söyleyecek ve mutabakata varacaktır. Hassasiyeti bilmeyenin tezayyutu o gün çok kimseleri, çok mürtetleri, münkirleri, muannitleri ister istemez imana zorlayacak ve ister istemez herkes Allah diyecektir. Nasıl Kur'an-ı Kerim diyor? Göklerin ve yerin yaratılışı, şunun bunun oluşu karşısında onlara sorsan bunları kim yapıyor? Allah diyecekler. Öyle de bir gün hassasiyeti bilmeyenin tezayyutu karşısında beşer Allah diyecektir. Beşer Resulullah diyecektir. Nankör nefsimize ve Allah'a, Resulullah'a kıyam etmiş bütün nüfusu emmareye Allah demeyi muvaffak kılsın ve müyesser kılsın. Bir üçüncü vakayı değişik rivayetler içinde ele alınan hastalık ve ilaç hadisini ifade sadedinde arz edeyim. müslim Şerif, buhari Şerif, ve sünneni Ebi Davud değişik sahabilerle az çok değişik lafızlarla şu hadisi ifade ediyorlar Müslim Hazreti Cabir'den naklen her hastalığın bir ilacı vardır inne likulli da'in deva'en fe izâ usîbe deva'ın beri ebi Teala teâlâ ev Buhari Ebu Hüreire'den şöyle naklediyor. Ma enzelallahu min da'in illa anzala lahu devaan. Veya كما قال. Ebu Davud şu ilave yapıyor. Fe tedavau ya eyühennas veya ya Hiç Hiçbir hastalık yoktur ki o hastalığın karşısında bir tedavi yolu olmasın, bir ilacı olmasın. Bu meseleyi bugün söylemek kolaydır biraz çok rahatlıkla ilaçların yapıldığı, hastalık mikroplarının teşhis edildiği ve mikrobu öldürecek ilaçların verildiği, yüzde bir dahi olsa bu hastalık çeşidi, bu devirde belki söylenebilir. Ama hiçbir mikrobun tayin ve tespit edilemediği, hangi hastalığın mikrobu nasıldır, hangi zeminde gelişir ve neler onu öldürür, mikropları öldürecek antibiyotiklerin, keşfedilemediği bir devirde bu sözü söylemek çok zordur. Hiçbir hastalık yoktur ki onun bir ilacı olmasın. Allah'ın izniyle o ilaç o hastalığa temas ettiği zaman Allah'ın izniyle şifayab olur. Hastalıktan kurtuluverir. Buhari'nin hadisinde de Allah bir hastalık göndermiş olmasın ki arkasından hemen onun bir ilacını da göndermiş olmasın. Allah şayet bir hastalık göndermişse, arkasından da hemen ilacını göndermiştir. Ebu Davud ilavesiyle meseleyi tamamlıyor. Ey insanlar, tedavi yollarına tasaddi edin. Hastalığı bildikten sonra tedavi yollarına tasaddi edin. Mikropların başına yumru indirin demektir. İlim, laboratuvarlarıyla, laboratuvardaki teknik imkanlarıyla, mikroskobuyla, buna munzam... Belki ileride daha bir kısım mikropları hususiyle hücrenin yapısına ait şeyleri x ışınlarıyla görecekler. Elektromikroskopla bu meseleleri daha vasıtı açık görmeye çalışacaklar. Teknik imkanlarınızla çalışın, bütün hastalıklara bir tedavi yolu bulmaya çalışın. Bütün hastalıkları iyi etme yolunu tutun demektedir. Bu 14 asır evvel söylenecek bir söz değildir. İlim alemi de bunun ötesinde bir söz söylememektedir. Bugün hastalıklar yüzde yüz tespit edilmiş, keşfedilmiş değildir. Keşfedilen hastalıkların ilaçları da keşfedilememiştir. Ortalığı kasıp kavuran kanser hala hakimdir. Verem dahi bir bakıma bazı yerlerde önü alınsa dahi bazı noktalarda hala önü alınamamaktadır. Önünü aldık artık. Veren üzerine hakimiyet kurduk. Veren mikrobunun af buyurun edeyim canını okuduk diyoruz ama fakat öyle hal oluyor ki onun önüne bile geçilmiyor. O da vücutta bir anarşi meydana getiriyor. Daha bir nezlenin önünü alamadık. Bademciğin iltihaplanmasının önünü alamadık. Gözümüze gördüğümüz çıplak gözle gördüğümüz şeylerdir bunlar. Burnumuza hakim olamadık, gözümüze hakim olamadık. Geliyor, mikrop musallat oluyor, ötesinden kalkamıyoruz, altından çıkamıyoruz. Halbuki teknik imkanlar var. Fakülteler açılıyor. Her seviyede tıp tahsil ediliyor. Hususi kürsüler kuruluyor. Bu devirde belki bu söz söylenebilir ama bu devir dahi söyleyemiyor bu söz. Resul-i Ekrem'in sözünde Ümit parlıyor. Ümit bahç bir sözdür. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın sözünde hayat vardır. Resul-i Vesselamın sözünde ilme teşvik vardır. Ve Resul-i Vesselamın sözünde her hastalığın arkasında bir ilacın yumruğu vardır, bunu anlatmaktadır. Bunu bugün üniversitenin kürsüsündeki hoca söylememektedir. Onulmaz bir derd ile tabibin karşısına gittiğiniz zaman sizi felç eder dışarıya çıkarır. Kanser deyiverdi bir felç olursun. Böyle ümitsizlik aşılayan bir tabibin karşısına eğer imandan nasip olan bir insan olarak gitmeseydim, yıkacaktı ben orada yıkacaktı. Artröz dediği an, yanındaki tabibin de rengi kaçtı, sonra ne olduğunu öğrendim, kemik aşılması, kemik çürümesi, kemik veremi gibi bir şey. Bunu yüzüme savurduğu zaman, karşısındaki adamın ne hale geleceğini hesaba katmıyor. Ama Resul-i Vesselamın sözlerinde, her ifadesinde pürüz olmadığı gibi bu noktadaki ifadelerinde dahi bir pürüzsüzlük, bir berraklık vardır. Bir ümit bahç olma keyfiyeti vardır. Her derdin dermanı vardır. Elverir ki yoluna tasaddi edersiniz. Elverir ki illetini bile sonra müdavata tasaddi edersiniz. Can getiriyor insana. Söz odur zaten. Bir başka hadisi şerifi daha arz edip, bu mevzu hitamı erdirelim. Cenabı Hak yar ve yardımcımız olsun. Alman Kozmosu mecmuasında Doktor Cerat bir yazı yazmıştı. Bunu tercüme ettiler. Ben bir Arapça tercümesinden okudum. İngilizceden Arapçaya çevirmişler. Köpeklerin evlerde beslenilmesindeki sakıncalar. Hatarlar, zararlar başlı altında bir yaz. İnsan vücudunda yaşayabilecek mikroplar, bazı mikrop var ki onun vücudunda yaşar da insanda yaşamaz. Ama onda bulunan bazı hastalık taşıyan şeyler, bazı hastalıklar, hastalığın kendisi ve mikrop insanın vücudunda da yaşayabilir, hayatını devam ettirebilir. İlmi bir araştırma yaparak bu mevzuda çeşitli Avrupa medeni memleketlerinde köpekten geçme hastalıkların, bu cümleden olarak Temyen'in insanlığı kasıp kavurduğunu yazıyor. Diyor ki Hollanda'da her yüzde on iki insanda bu hastalık görülüyor. Çocuklar bu hastalığa müptela oluyor. Hollanda'da medeni memleket yüzde on iki herkes bu hastalığa müptela. İslanda'da her 43 insanda bir insan buna müptela. Avustralya'da her 33 insanda veya 39 insanda bir insan buna müptela diyor. İlim dünyası ağırlığını koyarak evlerin içini, odaları, yatakları, yastıkları, elbiseleri bu mikroplardan temizlemelidir. Hükmünü israr ediyor Çocukların oyun oynadıkları bahçeleri bunlardan temizlemelidir. Rahatlıkla çocuğun köpeğine oynamasına imkan vermemelidir. Kap kaşık bundan temizlenmelidir. Yoksa bu hastalık kasıp kavuracak, insanın adale gücünü kaybetmesine vesile olacaktır. Bu ilim mahfillerince münakaşası yapılan bir mevzuun mefhumuydu, manasıydı ben arz etmiş oldum. Bak Abu ama bunu aklınızın bir köşesine koyun ve sonra müslümi şerifde olan şu hadisi dinleyin. Tuhuru inay ahdikum ıda walla alkelbu an yalsilu sab'a merratin ulahuna biturab. Başka birisinde sab'a merratin ulahuna biturab. Eukamaqal. Sizin kabınızın temiz olması köpek yaladığı zaman ağzını içine soktuğu zaman temiz olması, onu yedi defa yıkamanızdır. İlki de toprakla olacak. Hz. Şafi bu hadisle istimbad ediyor. İlki topraklı olmak üzere veya sonu topraklı olmak üzere yedi defa kabınızı yıkayacaksınız temizlenmesi için. Bir kabın içine bir damla idrar düşerse o kabı üç defa yıkarsınız, doldurur, boşaltırsınız, temizlenir. Teknenize böyle bir şey olursa, üç defa doldurtur, boşaltırsınız, temizlenir. Kan damlarsa, içki damlarsa, yine aynı ameliyayı yaparsanız temizlenir. Ama köpek başını soktuğu zaman, yedi defa yıkayacaksınız. İlki de topraklı olacak, diyor. Aleyhisselatü vesselam, sözü söylerken, heva ve hevesine göre Söylemez. Onun söylediği her sözün arkasında ve ma yantiqu anil hawa inhu ve illa wahyuhu alimahu şedidul vardır O hava ve hevesine göre Necin suresinde konuşmaz diyor Kur'an. In huwa illa yuha, O kendisine vahy edilen bir vahyi işte onu konuşur. Kendisine vahy edilen şeyi dile getirir. Ve ona bunu talim eden, çok kuvvetli, hiçbir şey karşısında sarsılmayan, şeytanların vesvesesi, tesvili, baştan çıkarması kendisine tesir etmeyen, güçlü, emin bir melekle, tahşidatla gelir ulaşır. Vahyin intikalinde dahi çok ciddi tahşidat yapılır. Vahyin gelmesi anında, meleklerin bu mevzuda tahşidatı Kur'an-ı Kerimle anlatılır. Şeytanların kulak kabartmasına, vahye, tereddüt ve şüphe atmalarına karşı tahşidat yapılır. İşte onun söylediği her söz böylesine çok ciddi olarak kendisine intikal ettirilir. O da çok ciddi olarak söyler, doğru söyler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kabı yedi defa yıkayacaksınız. İlki de topraklı olacak diyor. Toprakla yıkayacaksınız çünkü son aslının keşfettiği bazı ilaçlar müteaffin şeylerden çıkıyor pensilin küften yapıyorlar sizin peynirin küfü bilmem neyin küfü pensilin sonra sizin vücudunuzu enjekte ediyorlar o mikropları silip süpürüp temizliyor tetrasiklin gibi bir kısım şeyleri de müteaffin şeylerden yine toprak gibi mezar toprağı gibi şeylerden elde ediyorlar pis şeylerden elde ediyorlar yani mikrobun karşısına mikropla çıkıyorlar toprakla sen o kabını yıkadığın zaman mikropların canını okuyan toprakla o kabı yıkadığın zaman köpekten geçme durumunda olan mikropları öldürecek sonra çok ciddi olarak yedi defa yıkayacaksın bunu hiçbir mikrop bırakmayacak ve böylece sen köpekten sana geçen hastalıktan kurtulmuş korunmuş olacaksın Allah Celle Celaluhu bize Nebiler Sireti Veliler Sireti lütfetsin Nebiler kineti, veliler kineti ihsan buyursun. Kinette ve sirette bizleri ilâ iletsin. Taklitten çeşitli şeylere, sukuttan bizleri masum ve mahfuz buyursun. O zaman evden, barktan, yatak odasından her şey çekili verecek. Evler meleklerin uğrağı olacak, rahatlıkla girip çıktığı yer olacak. Evler Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin makesi olacak, mahbiti olacak. Cenab-ı Hak öyle eylesin. Bu hadisi şerifiyle de resul Aleyhisselatu Ekrem vesselam ilmi bir hakikati anlatıyor. Laboratuvarın bu budur dediği bir hakikati anlatıyor. Demese dahi bizim için mühim değil ya. Fakat vakile Resulullah'ın tabakatını anlatıyoruz sallallahu aleyhi ve sellem. İnsan telapati yoluyla, insan ispirtizma ile, İnsan manyetizme ile bazı şeyler anlatır, bazı şeyleri ıttıla kesbeder, bazı kalpleri okuyabilir. Bunlar esasen bir gayb aleminin mevcudiyetini gösterir. Sihirbazın sihri, telepaticinin telepatisi, ruh çağrının celbi ruh etmesi, bunlar bir gayb aleminin mevcudiyetini gösterir ve bizi davamıta teyit ve tasdik eder. Fakat bunlarda çok defa yanılmalar olur, aldatmalar olur. Bir sıdkın içinde bin tane de kiz kol gezer. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem elifinden yesine kadar ne söylemişse hepsi sıdk ile kuşatılmıştır. Hepsinin üzerinde sıdık damgası vardır. Kiz asla semti nübüvvetine onun sokulamamıştır. İşte bu onun sıdkına delalet eder. Allah Celle Celaluhu tastika gönlümüzden tastika bizleri muvaffak kılsın Hakiki Müslüman olmayı bizim için müyesser kılsın. Billahi teala'l Fatih. Elhamdülillah elhamdülillah. Elhamdülillahi'llezî hedânâ li hâzâ ve mâ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 صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمِ وَبَلَّانَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْحَاشِمِ الْكَر۪يمِ Muhterem Müslümanlar! Resul ü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın insanlığa getirip takdim ettiği nur ve hidayet, gecesi gündüzünden daha aydın, gündüzü cennetin günlerinden daha parlaktır. Getirdiği hakaik üzerinde kubarın en ufak yeri yoktur ve üzerinde en ufak kubar da yoktur. Bununla beraber ona, o büyük emanetin, o büyük hediyenin kâmeti kıymetine uygun sarılma olmadığı için, Müslümanlar nasıl sarılmaları lazım geliyor onu bilemedikleri için aralarında teşettütü ü ağrı hasıl oldu. Birbirlerine düşme oldu, birbirlerini yeme oldu. Dış düşmanın gelmesine zemin hazırlama oldu. Dıştan çok ciddi müsaademe ile karşı karşıya kalmasalar bile işten kendi kendilerini kısa zamanda yeyip bitirdiği bu hale geldiler. Resul-i Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın getirdiği esasat arasında insanı tereddüte sevk edecek tek kanun tek emir, tek nizam yoktur. Her şey apaçık ve çok vazihtir Hangisinin yüzüne baksan apaçık ilahi olduğunu göreceksin. Arkasında resul Ekrem Aleyhisselatu Ekrem'in nübüvvetini müşahede edeceksin. Ama mü'min onu görecek göze, onu idrak edecek kalbe sahip değil ise, Mü'min içinde yaşadığı devrin kültürüne vakıf içinde yaşadığı devirde yaşamıyorsa, Mü'min Resulullah'ın Allah'tan getirdiği bütün ilimleri kalbine sindirmemiş, indirmemiş ise onu anlayamayacaktır. O en parlak şeyi dahi bulanık görecektir, onun üzerinde tereddüte düşecektir. Kalp Kur'an'ın ilimleriyle süslenirse, kalp Resûl-i Ekrem aleyhissalâtu vesselâmın getirdiği esasat ile tezyin edilirse, akıl içinde yaşadığı devrin ulûm ve funununa vakıf olursa, o insan Allah'ın tevfik ve inayetiyle şaşmaz. Ama mü'min bu durumu ihraz edememişse, bu türlü kendisine çeki düzen verememişse, kendi içinde yaşadığı devirden asırlar önceki devirlerde yaşıyorsa, mazinin dehlizlerine girmiş bulunuyorsa, devrindeki realitelerden kaçıyorsa, işi kocakarı masalları içinde halle çalışıyorsa, o kendi devrindeki hadiselerle mütenakız düşecek, çarpışacak ve dolabın kanatlarından aşağıya gidecektir. Ve yine mü'min, İslami ilimleri basit birkaç hikayeden ibaret sayıyorsa, ulûm-ü âliyeye vakıf değil ise, en azından müminleri sevk eden kimseler, yine mümin üzerinde dönüp durduğu dolabın çaklarından aşağıya gidecek, mağlup düşecek, müzmehil ve perişan olacaktır. Bu noktada duran, yolların ayrımında duruyor gibi duran ve bize bu dersi veren şu kıvrak cümleleriyle bu hususu ifade ediyoruz. Kalbin ziyası, ulûm-ü diniyedir, aklın ziyası, fünûn medeniyedir. İkisinin imtizacından talebenin himmeti fervaz eder. İslami ilimlere mü'min vakıf olacak, devrinin kültürünü ve hakkını idrak etmiş olacak, bir taraftan tereddüt ve şüpheden kurtulacak, beri taraftan da yobazlık yapmayacak, af buyrun. Beri taraftan da katı olmayacak, herkese karşı kapısı açık, alabildiğine sonuna kadar müsamahalı olacaktır. İşte, ap açık ve alabildiğine berrak, İslam'ın güneşten daha parlak siması üzerinde, tereddütlere mahal olmamasına rağmen, tereddüte düşen müminler, esas kendilerine ışık tutacak kafalarını ve kalplerini kullanmadan tereddüte düşüyorlar. Kullanmadıkları için tereddüte düşüyorlar ne zaman ilme, ne zaman ilimle beraber dine sahip çıkılacak, o zaman müminlerin itibari ikbale dönecek Allah'ın tevfik ve inayetiyle. Tedenninin karından terekkinin şayikalarına yükselecekler Allah'ın tevfik ve inayetiyle. Cenab-ı Hak bizi, seleflerimize şerr ül olarak takılmış şerir kimseler olmadan masum ve mahfuz buyursun. Din, bütün ihtişamı, bütün parlaklığı ve din sahipleri bütün celadetleriyle işe sahip çıkmış olmalarına rağmen işte hakikati böylesine berrak açık göremeyen kimseler Hazreti Musa'nın dinini bir samiri bozdu, zayi etti, tahrip etti. Hazreti İsa'nın getirdiği parlak hakikatları bozulmuş, tahrif edilmiş, maddeci Museviliğe karşı manayı ve ruhu getiren parlak hakikatları hatros tarafından zayi edildi. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem getirdiği her birisi birer elmas sütun olan İslam ve Kur'an hakikatleri yerinde sabit dursa dahi fakat o hakikatlar müminlerin kalp ve kafalarında İbni Sebe tarafından zayi edildi. O da onu zayi ediverdi. Müminlerin içine tereddütle şüphe atı verdi ve böylece mümin kendi kitabının yabancısı Mümin peygamberinin yabancısı, mümin Kur'an'ının yabancısı, mümin Allah Resulü'nün hayat bahş olan mübarek özlerinin yabancısı haline geldi. Kendi peygamberinin, peygamberinin sözünün yabancısı olursa, o zaman peygamber sözüyle Eflatun'un sözü arasında fark görmeyecektir. Zenon'un şüpheleriyle Resulullah'ın sadık, masluk olan sözleri arasında fark göremeyecektir. Felsefeyi dine karıştıracaktır. Dini felsefenin yerine koyacaktır. Felsefenin yaptığı tahribi cemiyetin içine getirecektir. Ve felsefenin yaptığı tipte bir cemiyet teşekkül edecektir. Kur'an cemaati olmayacaktır. Camide olsa dahi Kur'an cemaati olmayacaktır. Beşer efkarından çıkmış, maddiyeye müstenit, tamamen bir zümrenin, insanlık içinde parazit bir sınıfın yetiştirdiği bütün filozoflar, hepsi topyekün istisnasız. Hepsi imal ettikleri şey, maddiyeye müstenittir. Ve onların olduğu yerde Kur'an yoktur, onların olduğu yerde Hz. Muhammed yoktur, onların olduğu yerde Allah yoktur, onların olduğu yerde İslam da yoktur. Mü'min bütün bu müzehrafatı kalbinden silecek, atacak. İlim başkadır, felsefe başkadır. Devrini kavrayacak, devrindeki ulumu kavrayacak. Fakat hiçbir zaman Kur'an'dan, Kur'an'ın ulumundan yaya olmayacak kitabını tanıyacak, nebisini evladı gibi tanıyacak, babası gibi tanıyacak, kardeşi gibi tanıyacak. Onun sözlerini kimyager bir insanın altını, posadan, altını bozuk şeylerden, cürüftan ayırdığı gibi, onu tayir şeylerden tefrik ve temyiz edecek. Cenab-ı Hak, berrak ve alabildiğine aydın, nurlu İslamiyet karşısında, Kalbin ve kafanın vazifesini müdrik olan Salih Zümre'ye bizleri ilhak eylesin. İslam'ı zayi edenlerden olmadan bizleri masum ve mahfuz buyursun. Nice kimseler var ki İslam'ı zayi ediyorlar, İslam'ı yaşanmaz hale getiriyorlar. Şurada bir hususta aklıma geldi arz etmeden geçemeyeceğim. İslam'ın parlaklığına bakılmayacaktır. Kur'an-ı muhçsül beyanın hayat bahş olmasına bugün bakılmayacaktır. O Kur'an'ın cemaatinin durumuna bakılacaktır. Müslümanların vaziyetine bakılacaktır. Müslümanın hali, ahvali, etvari Kur'an ise şayet. Her Müslüman tek başına küçük bir Muhammed ise şayet sallallahu aleyhi ve sellem. O zaman sair dinlerin saliklerinin dikkatini çekeceksin. O zaman küreyi arzın bir kısım kıtalarında yaşayanların dikkatini çekeceksin. O zaman Kur'an'ın etrafına koşanları göreceksin, f-3 dahil olanları müşahede edeceksin. Ama Kur'an bir vadide, bütün ihtişamıyla parlaklığıyla bir vadide, senin hayatında mâkes bulamamış ise, aile hayatında mâkes bulamamış ise, hakim olduğun mahallende mâkes bulamamış ise, oturup kalktığın kahvende, gezip tozduğun sokağında mâkes bulamamış ise şayet, sana dış dünya Kur'an cemaatinin atarıyla bakmayacaktır. Ve Kur'an'ı senin üfunetli, küflü, alabildiğine donuk, ölgün ve bulanık renginde arayacak anlamaya çalışacaklardır. Kur'an'ın berlaklığına ve parlaklığına şüphe düşürmeye, toz kondurmaya kimsenin hakkı yoktur. Onu şu felaket ve helaket asrına kadar, elhak ecdadımız bütün parlaklığı ve ihtişamıyla bize kadar intikal ettirdiler. Aradaki arızalara, pürüzlere rağmen intikal ettirdiler. Sadece ona bir hakkın sahip çıkmayan 20. asrın 500 milyon miras yedi Müslümanıdır. Bu Müslümanlar caminin içinde ne zaman Allah'a teveccüh ederlerse, Allah tevfikini yar edecek, Onları örnek yapacak, cemaatları da arkasından koşturacaktır. Tekrar ediyorum. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir nur bir hidayetle gelmiştir. O bir beşir ve nedirdir. Kötü yolun encamından sakındırır, kötülüğü bütün çirkinliğiyle gösterir. İyi yolun neticesini gösterir, iyi yolu bütün parlaklığıyla Müslümanların nazarına serer. Müslümanın içini okşar, Müslümanı Allah'a doğru koşturur. İş, her iki tarafıyla da bu kadar vazı, bu kadar açık olmasına rağmen Petros gibi kimseler, i̇bn Sebe gibi kimseler, Samiri gibi kimseler her devirde yaşamış, onu zayi etmek için lazım gelen her şeyi yapmış, onu dayandığı, istinad ettiği ruh ve mana kökünden koparmaya çalışmış. Bugün de hakaiki Kur'an'iye, hakaik-i Ahmedi hakaik-i İslamiye ile beraber aynı tehlikeyle karşı karşıyadır. Camideki Müslüman, ya dinine sahip çıkacak, manasına ve ruhuna eğilecek, her gün onu ruhuna işraf etmeye çalışacak, sahip çıktı İslamiyet'i kurtaracak veya kendinden evvel gelip, zayi olup, tahrif edilip, yıkılıp giden dinlerin akıbetine ile beraber kendisi de maruz kalacaktır. Cenab-ı Hak bizi felaketlerin en büyüğü olan o felaketli günü göstermesin. O günü görmektense ruhlarımızı alsın, bizi alay illiyine illiğine çıkarsın. Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri hakikata hizmette bize can ve cesaret versin. Kur'an-ı muhis Beyan'a tam sahip çıkmaya muvaffak kılsın. inna اِنَّ اَحْسَنَ الْكَلَامُ وَاَبْلٰى nizam.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 الحمد لله حمدًا كاملين كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله النبي المعتبر تعظيماً لنبيه وتكريمًا لفخامة شان صفه فقال الله عز وجل من قائل مخبراً وآمراً إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً لبيك Allahumma salli ala siedina Muhammed ve ala al siedina Muhammed, kama cüla ala al İbrahim ve ala al İbrahim, fil ala rabbana Rabbin, inne hamidun majid. Ve barik ala Muhammed ve ala al Muhammed, kama bari k et al ve ala al İbrahim, fil ala min Rabbin, inne ka hamidun majid. Varda Allahumma nes sadik abi Bekir, al Faruk, Umar ve Uthman ve Ali, anhum ve an sitta el bakiet el ashere el mübşer ve anis sahabet ve tabiğin alaçıları minhu ve labrarar ve selamet simen kafirin ila yolumi alpesh ve alqarar ve alpeshona Allah Allahın kulları itta kullah Allah'a karşı gelmekten sakının Allah'tan korkun Allah'ın himayesine girin ve yine Allah'a itaat edin.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 Dinin emirlarını tanımayıp taşkınlık ve serkeşlik yapmanın her çeşidinden, telakkilerin asırların anlayışının değil, İslam'ın ve Kur'an'ın çirkin gördüğü her şeyden sizi nehy ediyor. Böylece size vasiyet ediyor. Ta düşünesiniz, binlerce eğri büğrü yol içinde tek doğru yol olan İslamiyeti bulasınız. Emnü eman içinde sahil-i selamette çıka, doğrularla beraber cennete dahil olasınız. Akim-i salah إن الصلاة تهان فحشاء والمنته ولا ذكر الله اكبر والله يعلم ما تسمعون صدق الله